Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo 30'desiniz. Walk Walk'ın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, Oktay Demirci stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, günaydın. Öncelikle bir tavır olarak falan almanızı istemem zaten siz. Gelmeden önce de epey uzun konuşuldu. Bu saatleri ileri almayı geri almayı unutmuşum eğer bir espri ise hiç komik değil eğer bir mazeretse de geçerli değil buyurun dinliyoruz size ya ben o tipi ben ee... bütün silahlarınızı elinizden almış gibi ...olmayayım ama dinliyoruz buyurun ya ben o tipi ee, şeyle acaba stüdyoya girersem ee, seni ve ee, fahiri şu anda burada olmayan arkadaşımız <gülüyor> fahir hem ee, Etkileyebilir miyim? Hem daha önce böyle bir bahane duyduğumuz için biri tarafından tanıdığımız biri tarafından 3 gün sonra saatleri geriye almamışım. O yüzden gelemedim bahanesiyle böyle bir şey yapabilir miyim? O anı tekrar yaşatabilir miyim size diye girdim ama bir baktım. Abi Fahir yok. Buz gibi bir hava da esiyor. Saat. Zaten bu bahsettiğin 15. olayı da hatırlamadığım için Nasıl, hatırlamıyorsun alınmazdı. ya? Sahte hayatlar. Ha, Olayım. Doğru doğru Sahte Hayatlar olayıdır Tarihte Sahte Hayatlar e, hadisesi diye geçer Onu anlatırım ben e, Uzun uzun sana, hatırlamıyorsan ayrıntılarını ama Geldim sevgili dinciler stüdyo buz Buz derken hani böyle dışarıda Buz havan, gibi bir güzel. hava esiyor e, Stüdyodaki insan sıcaklığı Buz yok. gibi havanın dışarıdaki hava ile alakası yok Ne olabilir ne olabilir Tamamen estirilmiş rüzgarlar Resmen stüdyo mühendisliği yapılmış Bir geldir çünkü fahir yok çok affedersin. Bir şey soracağım. Saat 9. Nerede? Fail nerede abi? Valla e, hakikaten her dakikanın hesabını sormayı gayet güzel biliyorsunuz Oktay Bey. E, Çok dinliyorum. teşekkür Bunu ederim. bu da sonuçta dinleyicilerimiz karar verecek. E, hoş geldiniz öncelikle. Hoş e, bulduk. Yoğun günden içindeydiniz. E, tartışmalar, araştırmalar falan filan. E, gerçekten e, zor durumdaki insanın arkasında durma özelliğinize hayranım. Teşekkür ederim. Yani bugün... Siz zor durumda kalırsınız. Arkanızda durursunuz başka birinin. Başka bir gün siz zor durumda kalırsınız. Yine <gülüyor> <gülüyor> bu sefer başka biri. Arkanızda durur. O da yani tabii ki onu düşünerek yapmıyorsunuz ama... E, yani çok teşekkür ederim. Şimdi dün e, bazı bir Nisan şakalarına maruz kaldık. Hı -hı. E, önce sana sorayım. Bir Nisan şakasına maruz kaldın mı? Ee, bir Nisan şakasına yok. Hiç bana da, Ali'nin sırtıma balık yapıştırdı. Ben de onu iyice... Hoşuna gitsin diye. İlk önce annesine yapıştırdı. Sonra kardeşine yapıştırdı. En son bana yapıştırdığını fark ettim. Şaka... Fark, fark etmemişim gibi mi yaptın? Hem fark etmemişim gibi yaptım. Hem de keyfini çıkarsın diye iyice şey yaptım yani. Aman o anne de ne şapşal. Nasıl fark etmez insan. İnsan anlar yahu falan bu evde daha şapşal biri var falan dedi. Kardeşin o zaten en şapşalı <gülüyor> diye böyle tam şey yaptım. En diye. son en şapşal sen, sen çıktın. En sonda en şapşal ben çıktım espri olarak. Onu yaptım onun dışında bir Nisan şakam yok. Şeyin ee, bakanın yaptığı açıklama ısrarla şaka değil bunu bazı şakalarda kullanılıyor ama bu şaka değil. E, trafolara Kedi girdi açıklaması Enerji Bakanlığı'ndan gelen açıklama. Şaka değilse de ciddiye alınacak bir şey değil yani. E, sadece şaka, şaka mı diye? çünkü bir bir Nisan. Sadece şaka olarak ciddiye alınabilecek bir açıklamaydı o. Bir Nisan'ın ya bir yandan da şöyle bir şey var ya bir Nisan'ı ciddiye aldırmanın en e, daha doğrusu bir Nisan'da yapılan şakayı ciddiye aldırmanın en net e, şeyi ikna cümlesi şaka değil gerçek mi? Tabii canım biz şaka de programlayabildiğiniz gibi. Denir ya. Aha. Yani ama onun bir herhalde aynı gün içinde şaka olduğunu belirtmek mi lazım? Mantıklı olan o. Ben dedim ha ilk başta şey, dün bir e, Nisan şakasına maruz kaldım ben. Yani Sana bütün, yaptılar mı? Bütün Türkiye gibi yok. Enerji Bakanı'ndan gelen açıklamadan <gülüyor> sonra sonra e, baktım Time rhyme kedi doldu. Kedi fotoğrafları coştu. Aman ne kadar güzel işte şakamızı da aldık falan filan derken esas şaka yapıldı bana abi ya. 4 tane yaşlı kurtun şakasına maruz kaldım. Kredi kartı şakası mı? Kredi kartı hadisesi. Ben ne olduğunu bilmiyorum onun. Sana ya, sana hemen şaka ben de Twitter'da gördüm bir Oktay Demirci'nin kartı için çok teşekkür ederiz. Diye. Ben programımın e, ne derler dükkanın son günü olduğunu duyurdum da Twitter'dan. Evet. O sırada böyle bir, bir konu ha, konuşulduğunun var. farkındaydım. Neydi evet. şaka? Yani şöyle dün dükkandaydım. Ee, i̇şte içeriye giriyorum, çıkıyorum falan filan. O sırada da işte e, çok sevdiğimiz ee, senin de benim de fahirin de çok sevdiği dört dün akşama kadar çok sevdiğiniz mi? yani akşam demeyelim yanlış bir cümle kurmayalım dün öğleden sonraya kadar hı hı. Yo, e, hala, hala hazırda seviyoruz sevgi ya da sevmemek falan bunlar değil sonuçta dün 1 Nisan'da yani Tabii ki, serbest. E, yanlış şeylerle değerlendirmeyelim e, ben işte telefonum gözlüğüm, işte cüzdanım falan onların oturduğu masadaydı hı hı. E, işte bir, bir şekilde içeriye gitmem çünkü içine girmem gerekti e, telefonumu aldım içeri gittim bir yarım saat sonra yaklaşık e, içeride artık ne kadar uzunsa benim de işim uzunmuş yani şimdi düşünüyorum mı? Evet da. doğru geldim e, şöyle duruyorum herkes de pis bir böyle bir <gülüyor> gülümseme bir sırıtma hali ondan sonra bir ben masaya geldim diye bir sevindiler <gülüyor> ha geldi geldi falan diye böyle bir şey yaptılar dedim ne kadar çok seviliyorum ya yani ben onları seviyorum Sensiz kendilerini boşlukta hissettiler de umut gibi masaya bir güneş gibi doğdun yani ben dedim ah dedim ya ben geldiğim zaman ne kadar çok demek ki sevildiğini hissetmek Karşılık güzel şey değil ya. yani bu sevgim onlara karşı geldi geldi falan dediler böyle hepsinde bir gülümseme bir şey ondan sonra e, işte cık. hesabın hala hali hazırda oturan e, 4 kişi bu hı hı. hesabın o dakikaya kadar olan kısmı ee, tamamen benim cüzdanımdaki şahsi e, kredi kartımla tamamen benim dükkanımdaki post makinesi tarafından ne yapılmış olabilir? Ödenmiş mi olabilir? Ödenmiş olabilir değil mi? Ee, 62.60 kuruş artık HDV diye geçer. Ki bu, yani ee, senin madem kartınla ödeyeceksin, senin indirimin de vardı onu da değerlendirmemişler. Yok değerlendirmemişler. Zart diye çekmişler çok affedersin. Ondan sonra ben bunu nasıl anladım? Bana bir fişle bir slip uzatıldı. Ef şifren falan filan efendim ile çözülmüş <gülüyor> olay imzayla çözülmüş bir de onu e, şöyle çete hadisesi var ortada e, şimdi rol paylaşım mükemmel bir kişi tamamen bu şeyi yapıyor e, kredi kartını veriyor hı hı. imza kredi kartını vermeden önce de ile yalnız olacak şu anda Şifrede bir sorun var falan diye bir bilgi veriyor evet bizim çalışanlarımızdan birine. Tamamen onu yapıyor. Bir kişi bunu kameraya alıyor. Hı hı. Ha, bir de sana izletildi mi? Evet izletildi. Bir kişi de e, o mahçupiyetle beraber cüzdanından 70 lira civarında bir para çıkarıp o da elinde tutuyor. <gülüyor> ben ben Çünkü... o arada gelirsem hemen bana verecek. Yani, <gülüyor> hem şakacı hem mahcup insanlar. Rol anladım. paylaşımı da grup arasında Abi mükemmel Ben sana edin. söyleyeyim cüzdanı. Son derece medeni bir Cüzdanı topluluk. kimseye bırakmayacaksın oktay. Hiç belli olmaz. Benim öyle bir e, şeyim var ya. İşte öyle sevdiğimiz, güvendiğimiz masaları bırakıp bırakıp gidiyoruz. Bu da bana hem bir şaka oldu hem de bir ders oldu. Ee, tabii ki e, afiyet olsun dileklerimizle. Dün uğurladık. Daha doğrusu ben kendimi uğurladım onların <gülüyor> yanından. Ve eve geldim. Oktay e, çok teşekkür ediyoruz. Hoş dün, bir espri oldu benim için. Ama hala, tekrar. Ama hala şey yapamıyorum yani atlatamıyorum ne yalan söyleyeyim yani şey yapamıyorum. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar. Radyo Tüpraşı modern sabalar devam ediyor sevgili sana severlerdi yavaş yavaş ekibimiz toparlanmaya başlıyor burada hareket arttı fayröünçte i̇şte stüdyumuzda hoş geldiniz efendim merhabalar merhabalar günaydın Okta <gülüyor> Demirci zaten çok erken saatlerde gelmişti hoş geldiniz bir kez daha diyelim. Ve Çok isterseniz gündeme geçelim. Ben bir haber arıyorum bütün gazetelerde. Hangi haber arıyorsun? Gözünüze var bir çarptım. Bir haber mi? Listimize bakalım. Plüton galiba yeniden gezegen olmaya karar vermiş. Daha doğrusu Plüton'un gezegen olmasına karar Abi vermiş. Kendini rüştünü ispat etti. Gerçi hani şöyle bir şey var şimdi bilmiyorum gezegen tarihi kaç milyar yıl olarak geçiyor ama son 3-5 yıldaki Plüton'un gerek hareketleri gerek tavırları, o milyarlarca yılda yapamadığı olgunluğu, yani zaten bu işler cürmede bakmıyor. Çok affedersin. Tabii tabii. Yani. Bunun küçüğü var, büyük var. Önemli olan gezegenin nesi? Gezegenin yörüngesine şeyini devam ettim. Ben diyorsun. bir yörüngesine bakarım gezegenin. Tamam mı? Adam ben gibi ben işlevine bakarım abi. Orada yani. Uranüs'ü etkiliyorsa. yani Doğru. Işte. Bu da doğru. Bana Konş... ne kadar uzak olduğu ölçüleriyle geçimi, bir sürü bir sürü özellikleri var. Bir gezegen olarak yılı uzakta şeyleri buluyorlar. Ne derler? Ee, güneş bulduk falan bildi. İşte sistem buluş değil, falan hani filan. Güneş tipi onun da başka bir adı var. Ama i̇şte tabii. Sulu gezegen bulduk falan filan diye. Nedir? Su mudur yani Pluton? Diğerlerinde var mı? Çok mu su var? Ve, ve... Pluton'da suyun da oldu zaten şey oldu. İnsan biraz biraz. Ve çıkartmıyorlarmış. Ney? özellikle tabi yani Amerikalılar falan hep biliyormuş orada su bor da Bor varmış. Vallahi bor Güneş sistemimizdeki borun %70'i Plüton'daymış. Hayır saçmalama. Güneş sistemimizdeki Plüton şeyin borun %70'i Türkiye'de saçmalama. Ha, pardon. pardon. <gülüyor> o falan <zaman gülüyor> yani. kalan %30'da da Plüton'da. Ve biliyor musun o bor madeniyle neler neler yapılabiliyor biliyor musun? Yani eğer o enerjiyi bir ele geçirseler, boru bilseler ooo evet, boru yani. Neyse hayırlı olsun. öyle bir Sen nereden duydum bunu nasadan Twitter'da mı? Twitter'da gördüm öyle bir müjde ama hiç gazetelerde falan yoktu karşıma çıkmadı yani. Allah Allah Twitter'da bir takım mecralar seni seninle alay geçmek için bu haber üretmiş olabilirler mi? Yani dün olsa hadi gene anlayacağım belki bir Nisa şakasıdır falan filan diye ama bugün gördüm. Yok vallahi yok yani. Vallahi yok da bir canım millet işte Yalova seçimlerinde ne oldu bir o 5 oy, oy farklı şeyin kazandığı resmi olmayan açıklamalar falan filan. Bir sürü şeyler varken orada afedersin ee, Plüton'un da çok esamesini okunca Yok ha biraz, da yerel o seçimler şey ne yani. durumda yani ben onu... biraz daha şey düşündüm global hatta global, global değil galaktik, galaktik, galaktik düşüneceksin o biraz o biraz bir Nisan bir, bir Nisan şaka mı hmm, çünkü yani tam bir Nisan yani bir haber şöyle bir şaka kaldıracak durumda değilim ben Plüton konusunda çünkü çok hassas yumurta konusunda Yumurta? Hı -hı. Ne oldu? Kö köşeli yumurta ıı, çıkardı tavuklar diye bir haber de vardı mesela. Yani o paketlemede bir, bir kolaylık bir gibi. Haber Vallahi çok güzel olurdu ya. Nesi yani her yani. seferinde mesela yumurta yapacaksın. Evet. Tezgahın üstüne yumurtayı koyduğunda bir korkmuyor musun? O yok da, mu abi? Ben ilgileneceğim. Sosyo hem sosyolojik olarak hem psikolojik olarak bu arkadaşla ilgileneceğim. Yani Neden o elmen üstüne koyduğun zaman korkuyorsun? Çünkü yuvarlanacak de, düşecek işte. O, o zaman var sizin evinizde tezgâhınızda bir şey var. Ha, yani, evet, problem var. Yani orada iki tane kavanoz yok mu arasında şöyle dayırmak? Şöyle i̇şte şey. yapıyorsun da ne bileyim e, tereyağını Oktay koyduğunda demiyorsun. korkmuyorsun. Makine mühendisi okuydun. Başka bir şey koyunca korktun. Domatesi koyunca korkmuyorsun. Yumurta tamamen ben dönerim düşerim Yumurtam diyen bir şey. Çünkü en üstte yumurtada. ...en korkacağın ürün. Eliptik diye galiba. Bir o de yani olabilir olabilir mi? köşeli köşeli yumurtada şey var. Yani buzdolabındaki o yumurta rafları ne olacak? Hepsi o daha kolay dük. canım. O i̇stediğin a, gibi başka raf o Yan Sığ, yana diz. Sığmaz ki abi şey Nasıl olmaz ki. Hep ki. böyle bir tarafı böyle açık kalacak. Hayır köşeli olduğunu tık tık tık tık tık yan yana i̇şte Hiç şey dizmedin mi? Dur ne dizebiliriz öyle? Yumurtanın köşeli olup olmamasına... Yuvarlak yapayro onun yuvası. Ben daha çok Lego gibi düşünüyorum. Yani böyle... Bazı yerleri çıkmalı öbürüne girmeli Girmeli çıkmalı Öyle olursa daha kenetlenmiş güzel bir yapı Şekline olur. karar verecek tek yetkili Aslında tavuklardır Çünkü sonuçta onların kararı Evet onların bedeni sonuçta yani öyle bir iki da ben köşeli çıkarabilirim demesiyle de olmaz. Karpuzu da köşe, şey. köşeli karpuzu yapmışlar mıydı? Yapmışlar. Çok oldu. Köşeli çekirdeksiz. Köşeli ve çekirdeksiz. Onlar karp. yapıldı. Onlar çok güzel. Bak o Ama kadar yumurtanın kırımında bir şey yok. O ben hiç zannetmiyorum. Ya yani kapaklı bir yumurta olabilirse ya da dolgulu. Çok doldurmalı. güzel olur bak. Yani çünkü bir de boş yeri bir kalsiyum kaybı var tavuklarda. Evet. Ev yapıyorlar. Hadi sadece içini şey yapsalar, mesela boş götürüyorsun, tüp doldurma gibi, tak götürüyorsun yumurtayı. Açık yumurta mı? Açık, açık yumurta değil. diyebileceğimiz Kapalı ama şey. yani havasını falan alıyorsun. Anladınmış, daha biraz. Canım, öyle anladım. Yani. Öyle bir şekilde verilse biz de açsak defalarca. Tavuk rahat edecek. Hem tavuk rahat edecek hem bayağı bir bütçesel olarak tavuğu yani yorulmamış olacak. Bünyesinden i̇şte İnisiyatif tavukta yok. orada. Mesela tavuk istese Hashtag sarısız. Hashtag açıyoruz inisiyatif tavukta diye. <gülüyor> sarısız yumurta da yapar. Istese. Sarısız yumurta. Canım, çift sarılıyı yapan. Çift sarılıyı Triple... yapan. Double Ve double dediğimiz dörtlü. Yumurtanın beyazını yemeyen var mesela. Sırf sarı, sarı yumurtayı. Sırf yumurta. sarısını veya sırf beyazını yapabilir. Yapar. Yani ama işte bak tavuklara bir fabrika gözüyle bakıyoruz. Ne kadar kaynatırsan kaynat mesela. Ne kadar kaynatırsan. Şey olmadan, ka ne, ne deniyordu kaynayınca? Ee, ben bilmiyorum Rafa'dan. Mi? Kaynayan yumurta yerde kalmaz mı? Ne diyorsun nokta? Top top top yumurtadan mıyor mu? Lop. Lop. Top, top deniyor. Do top deniyor top Rafa'dan. Ve kayısı olarak ovalak. olarak. ne kadar olarak. kaynatırsan kaynat top olmayan yumurta bile yapar tavuk. Eğer ister Eğer isterse. Eğer yeterince isterse. isterse. Eğer isterse, tavuk, eğer gibi, yeterince isterse. Çeşitli üniversitelerden e, çeşitli açıklamalar var ve ortak bir e, konu üzerinde birleşmiş dünyanın çeşitli üniversiteleri. E, demişler ki seçimlerde Seçimlerle, bizde yapılan seçimlerle ilgili mi? E, seçimlerle ilgili değil ya. Aa, daha böyle artık. yani insanoğlu demiş ki e, toplam... insanoğlu çiğ süt emmiş demiş. Oktay. 21 tane yüz ifadesi var demiş insanoğlunun. Onu... Çeşitli 240 anlarda, küsür kemiği var, 20, 20 küsür de bence mimikleri var. Çeşitli Yazın yerlerde değişik değişik. 21 tane mi? Etkili şekilde kullanıyor insanlar demiş. Kültürlere göre baktığında da yani mesela ne bileyim bir ağız hareketi vardır da biz Türkiye'de hiç şey görmüyoruzdur onu. Yok yani mesela? 21 tane 21 şey var. tane demiş. Peki he, yani... dünya her yerinde aynı anlamda mı Pis sırıtma mesela. Yüz ifadesi olarak evet yani böyle yüzü... Hani böyle bir şey yapıyorsunuz işte sevimli ifadesi Yoksa aynı. Yoksa şey mesela ifadesi... en tipik özellik bütün dünyanın her yerinde geçerli olan bir numarada yüz büyüme. Mesela neden büyüdün yüzünü? Biraz azmış ya. Bana da biraz az geldi. Çok, ama bence çok iyi. Kaç zaten tane biz gün insan... içinde kaç tane kullanıyoruz? 4 yani tane 5 benim... tane ile idare ediyoruz ben, bence. 2-3 yani... tane var zaten. Bak, ben şimdi benim... bir şaşırayım mesela bir tanesi Sen bunu gün içinde kaç kere kullanıyorsun? 2-3 kere kullanıyorum ben artık hiçbir şeye şaşırmadığım için hiç kullanmıyorum <gülüyor> ben, neredeyse. Ben çok özür dilerim ben, ben bu çok ifadeyi kullandığını görmedim yani... ama mesela şimdi Fahir'in kaşlarını kaldırması özelliği. Evet. Yani o... kaşlarının biz yani yıllardır Beraber olduğumuz için kaş, kaşın ne kadar kalktığından durumun vehametini anlıyoruz. Yani kaş az kalktıysa tamam canım şaka yapıyor bile olabilir diyoruz. Biraz daha kalktıysa evet bir daha bakalım falan. Çok kalktıysa zaten oradan kaçmak gerektiğini biliyoruz. Onların falan. hepsi bir sayılıyor ama. Bir işte, sayılıyor. Bir sayılıyor Tabii. işte yani o, da, o da manasız hareketi. ama. Kaş kaldırmadı. Ege hareketi. kaç tane hikaye şey vardı yani bu senaryoculuk tarihin şeyinde 7 mi 8 mi 40 mı? Yok 17 mi ne? Öyle 17 şey. mi ne? fakir adam zengin kız He, falan gibi böyle. işte intikamı için geri dönen He. ondan sonra kandırılan falan filan He işte toplam işte aynı bence 3 aşağı 5 yukarı aynı yani 3 tane de bir şey hissetmeyen adam var demek ki <gülüyor> 18 ise 21 oldu aynen, bitti Aynen vallahi aynı. 21 yani, tane. Listelemişler mi bu yüzlerin? Yok listelememişler. Şimdilik sadece sayı verilmiş. Çok verirmiş. özür de listeleseler diye çok mu zor ya? Bakacağız ya, ya orada. 21 tane liste bakacağız. Bakacağız. bakacağız. Hakikaten bir daha. Yani, yani bir... zaten gün içinde yani bu dil gibi düşünün. Kaç kelime var Türkçede? Kaç Ü tanesini kullanıyorsunuz? 300 kullanıyorsun? tane var. E biz kaç tanesini günlük hayatta kullanıyoruz? 10-15 tanesini ben kullanıyorum kendi tamam, adıma. 10-15 tane idare ediyorsan 10-15 ile aha. E aha, aha buldu buldu buldu. Aa, çıktı mı fotoğraflar? Fotoğraf, evet. birlikte çektirdiğimiz fotoğraf. Ama bu kadar çirkin bir adamla da bu olmaz ki. 9.55 oldu saatimiz. Bokem Okul sunduğu Modern son dakikaları sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Son gündemden bir iki olay varsa onları öğrenelim. O gazeteler eski gazeteroğlu bir fair. geçmiş ya. Geçmiş yılların geçmiş haberlerini vererek sizi bir neşvelendirir misal 38-40 sen öncesinin haberleriyle isterseniz bir değişik bir nostaljik bir şey yakalayın. O değil kadar değil mi? eski mi ya? Bayağı eski ya hep bu gazeteleri buraya biriktiriyorlar ya. O yılın mesela O yılın mesela 2. Nisan ne? 2 Nisan haberlerini tak hemen çıkartmıyor. Çok çıkart güzel veriyorum. bakalım neler çünkü unutuyoruz. 1900 kaç mesela? Ha hemen öyle arayabiliyor musun? bir daha tam arşivi otuştu, oluşturamadık ama yani istersen yapabiliriz. İsterseniz daha güncel abi haber Buyurun, var. Ona bakalım. O da tabii ki bir ee, yaklaşım. 2014 yılının başlayalı 3 ay oldu. 3 aylık raporlar bence evet. gayet de güzel. Hazırlandı. Ee, herkes kendi alanındaki 3 aylık raporları çıkarsın demiş. Çıkarmışlar. Lock. Ve şu, anda, şu anda ben dosya çıkarma şeyini yaptım çalışma çıkarma şeyi Önümüzdeki e, benim önümdeki rapor daha doğrusu bana gelen rapor Sana gelen bana garip, gelsin Oktar. Hep böyle garip raporlar geliyor bana da ya 2014 yılının ilk 3 ayında en iyi giyen 25 kadının listesi Heh. Abi o çok önemli ya Çünkü seneye nasıl başlarsan öyle gider Ve en kötü e, giyinen 6 yıldız Onlara da yıldız demişler Tamam yani, Şimdi bu yani, herhalde Oscar on... performanslarına da bakıldı e tabi birkaç yerde giymişlerdir bakalım yani çünkü tek bir kıyafetle insanı değerlendirmek ne kadar antidemokratik ama 2-3 kıyafetle birden değerlendirmek ne kadar demokratik. Yalnız biz tabi bu e, şeye para verip almadığımız için bu araştırma biliyorsunuz bu araştırmaların hepsi. Tabi para parayla, parayla parayla parayla. Ee, Yatırmamış mıyız? Yatırmamışız ya. Ay Allah ya. öyle şey numarası yapacağız. Ay unutmuş muyuz onu Unut neyse onu sonra şey yaparız biz. Ee, şöyle bazı isimler var. Bazı isimlerden birkaç örnek alalım. Bazı isimler çünkü Mesela, biz de dinleyicilerimize parayla satıyor durumuna düşmeyelim. 22. sırada e, Victoria Beckham var. En Bak iyi giinen kadın olarak. Evet çok güzel. Ama Hakikaten yani Victoria de. Beckham deyince, beynin durumu da iyi onun. 2013'teki durumu falan gelmiş. tamamen 2014. Tamamen 2014'te tamamen 2012, çok iyi durumları tamam, hala. Yani sadece 2014'te yeni aldık kıyafetler mi? Belki eskilerle kombin yapıyordur o yüzden. Ege kombin dedin. Ee, yani Merhaba. çeşitleme. Çeşitleme evet. <gülüyor> Yok sadece yeni aldığı kıyafet. <gülüyor> Bir takım modacımız e, Ege Kayacan. Her eski giymiyordur herhalde Beckham Bay ya. Ege Kayacan. Ama eski mi? eski eski giydiğim zaman oluyor ama yırtık ve sökük giymiyorum demiş Victoria bakın. Pis giymiyordur esas. Pis de giymiyorum demiş. E, <gülüyor> hepsini söylemiş yani. <gülüyor> Anladığım kadarıyla. Rihanna işte Rihanna ilk Rihanna, mı? Rihanna... Senin, Rihanna diyen o güzel Dilini, Türkçemizin o esnek elastik yapısını. Çok teşekkür ederim. İkinci sırada kendisi. Rihanna, Rihanna bulunmaz. Ve erişin. birinci sırada da Nigella var. Nigella. O kim bilmiyorum ama. Mutfağı var ya. Nigella'nın mutfağı. Ya. Aa o kadın mı? Evet. evet. Hmm. Nasıl sizler? İri burun delikleriyle Lan. tanıdığımız şifreli, sanatçımızdır. Şifrenik ananlar var. Bugüne kadar hiç bu listelerde görmeye alışık olduğumuz isimlerden değildi Biraz ya. Biraz evde otur da bir televizyon seyret. İri neydi ben... dedim Fahir? Hı? İri burunlu mu? İri burun delikleriyle He. mesela burun delikleri. İri iri. <gülüyor> İrba güzel bağladı bence. Ama o, o mutfakta çalıştığı için hep buhar teneffüs ediyor. Doğru. Hep, Gözenekler açılıyor. Hep e, Burun deliği de bir gözenek değil mi sonuçta en nihayetinde? Baktığımız zaman biz gözeneklerin bir araya gelmesinden oluşan bir büyü değil miyiz? Burun bir düzenek, burun <gülüyor> delikleri bir gözenektir. Evet bak. Bunu tarihe yapalım. geçecek bir laftır. Ben de düzeneklerimiz, gözeneklerimiz diye bir program yapmak istiyorum. Sağlık programı takdir edersiniz. Gelenek ve göreneklerimizin anlatıldığı. Tabii. nokta katılmak istersen programa sen de gelsin Ben mi? ara sıra katılayım abi. Konuk olarak. <gülüyor> özel bölümlerde. Özel yani bölümlerde. Yani. Yani her zaman söz vermiyor. Programı... İlk özel bölümümüzde. İlk, ilk programa gel ama ha, destek olun. Destek. <gülüyor> program benim üzerime kurmayın. Ama ben gelirim tabii ki. Tabii ki. En kötü telefonla bağlı <gülüyor> <gülüyor> en kötü. Ne kadar kötü olabilir ki? En kötü yani. demişken en kötü giyinen kadınlar Ay, da var. Kim da? o Her en kötü zaman. giyinen kadın? Ee, Durumu var bilmem nesi. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Ender giyiniyor zaten. Evet. Pek giymekten yana da değil. Ama yani kıyafetsiz olmak da giyinmektir. Bak Tarz. bir dakika bir dakika bir dakika. Yani. Herkes bugün güzel şeyler patlatıyor böyle. Favorizmizi evet güzel Ondan şey ne dedin ve Madonna ve Madonna da ilk sıradaki ee, kadınımız ah, Madonna ama o tabi yaşı da geldi ya onun da etkisi yavaş, var yavaş. hep Yakında eskileri yiyor. içinde görmeye başlarız onu ne onun. hırkası Tayör Tayör o zaman isterseniz bitirelim programımızı aynı ya süreç sürecin sonuna geldik süreç bizi biraz da buna zorluyor onu da kabul etmemiz lazım. Ee, şöyle bir abi. espri yapabiliriz. Bir şey Yarın sabah orada. buluşabiliriz dinleyicilerimizle. Oh no. yani. O espriyi kovalayabiliriz. Peki, Peki. Yani darılacak, gücenecek. Doğal önemli bir şey. değil tamam yani. Bir gün